Evet, bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Öncelikle Necmeddin Tufi ve Maslahat Risalesi üzerinde duracağımızı söylemiştik bu haftaki konumuzda. Risalenin değerlendirmesine geçmeden önce Necmeddin Tufi'yi bir tanıyalım istedim. İslam Hukuku Araştırmaları Merkezi araştırmacılarından Günnaz Genç Hoca Necmettin Tufi'nin biyografisini yazmıştı. O bende ben şimdi o Günnaz Genç Hoca'nın hazırladığı biyografiyi kısaca özetleyeyim hem siz de tanımış olun Necmettin Tufi'yi daha sonra da makalelerinde değerlendirmelerine geçelim. Tam adı Süleyman bin Abdülkavi bin Said et Tufi. 657 Hicri 1259 Miladi Tarihinde Bağdat'a bağlı Sarsar Sar beldesinin Tufa köyünde doğmuştur. Lakapları Necmuddin, El Hambeli, El Fakih, Esaahir, El Edip, El El El, el, el Yani bu lakaplarla da anılıyor. Şahsiyeti hakkında bilgi vermiş araştırmacımız Tufi çok zeki, ilim yolunda çok gayretli, kanaatkâr bir kişiliğe sahipmiş. Tabakat kitaplarında onu Şii olmakla, Rafizi olmakla suçlamıştır. Mustafa Zeyd ise bu suçlamaların sebebinin Tufi'nin hür bir ifadeye sahip olmasından kaynaklandığını söylemiştir. Tufi'nin eserleri incelendiğinde hiç de böyle olmadığı görülür. Mesela Ehli Beyt'in ittifakının icma sayılamayacağını ifade etmiştir. İmamet konusunda da Şia ile tartışmış görüşlerinin yanlış olduğunu söylemiştir diyor. İlmi kişiliğine gelince Tufi Cedelül Kur'an hakkında eser yazan tek kişidir. Yani Kur'an'da Cedel diye çevirebiliriz. Tufi'nin ilmi birikiminden bir çok ilim dalında faydalanılmıştır. El-işaratül ilahiyye ilel mebahisil ulumiyye adlı eserinin sahasında benzeri yoktur. Şerh-ı muhtasarul ravza usul ilminde yazılmış, ibaresi kolay, rahat anlaşılır bir eseridir. Bu Şerh-ı muhtasarul ravza i̇bn Kudame'nin ravza isimli eserine yapmış olduğu şerhtir. Eserleri neler? Pek çok eseri var Tufi'nin. Tefsir ve hadis alanında yazmış olduğu eserler bizi çok ilgilendirmiyor. Onun için onları saymayacağım ama burada tabi bizi ilgilendiren Nevevi'nin Erba'in şerhine yazdığı Şerh-ü Erba'in önemli çünkü Maslahat Risalesi orada yer almakta. Fıkıhla ilgili ve usulle ilgili eserlerine bakalım. Bağiyyetü's-sail fi hatil mesail kıdvetül muhtedin ila mekasidid din hilalül akt fi ahkamül mu'tekid muhtasarul ravza kerhu ü muhtasarul ravza muhtasarul hasıl miracül usul ila ilmil usul usulle ilgili önemli bir eseridir. Muhtasarul Mahsul, bu da Razi'nin mahsulünün özetidir. Ezzeriatü ila marifeti esrari Şeriati, bu da gene usulle ilgili, zeriah ile ilgili bir risalesi. Başka bakıyorum, bu kadar. Necmettin Tufi'nin hocaları ve öğrencileri ve yaşadığı dönemdeki siyasi ve sosyal durumu yazmış burada araştırmacımız. Etkilediği kişiler de sıralamış. Bunları okuduğum zaman okuyayım ki sizin de dikkatini çekecek Tufi'den etkilenen kişiler yani. İmamül Haremeyn Elcüveyni, Gazali'nin hocasıdır. Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed el Gazali, Gazali'nin bizzat kendisi. Fahrettin Razi, İz Bin Abdüsselam, Şihabüddin Elkarafi İbni Teybiyye, bu saydığımız 6 Şahısta da büyük döneminin fakihlerinden ve usulcülerindendir bu sayılan şahısların tamamı. Tufi'nin fıkıh anlayışını özetlemiş yazarımız onu da hızlıca okuyayım. Tufi'ye göre fıkıh mükellefin fiillerinin hükümlerinden ve bununla ilgili konulardan bahseden ilimdir. Tufi bu tanımla fıkhın biçimsel yönüne vurgu yapmıştır. Tufi'ye göre fıkıh siyaseti şeriyedir yani kulların maslahatlarını gözetmek yani bu fıkıh tanımı önemli onun için okuyorum tekrar buraya söylüyorum Tufi'ye göre fıkı siyaseti şeriyedir yani kulların maslahatlarını gözetmek ve hayatlarını düzenlemek için şeriat tarafından konulan kanunlardır fıkhın özü şer'i yüceltmektir zira şer'e tazimi sağlamayan hiçbir ibadet ve muamelat sahasında gözettiği esas ilkenin maslahat olduğuna diğer yandan fıkhın şer'e tazim sağlama yönüne vurgu yapmaktadır Tufi'ye göre fıkı zanni bir ilimdir fıkhın gayesi kulluğu sağlamak, adaleti gerçekleştirmektir. Ona göre hikmetü teşrii, maslahat teorisinin de temelinde bu kavram yatar. Hikmetü teşriği kavramı yatar. Allah Teala'nın fiilleri, mükelleflerin faydasını ve mükemmel olmasını gayeyle mualleldir. Bu bazen açık olur, bazen gizli olur. Bir hüküm illeti açık ise taabbüdi sayılmaz. Hükmün illeti açık değilse taabbüdidir. Tufi'ye göre hikmet ile talinin caiz olması doğrudur. Çünkü hükmün sübutu hikmetin bekasına ta Hikmet ise celbi mesalih ve delfi def'i mefasitten ibarettir. Bu zamana, mekana, şahıslara, örfe ve vesaireye göre de değişiklik gösterir. Tufi'nin husun kubuh konusundaki görüşünü de bir cümleyle özetleyelim. Tufi, husun kubuh konusunda cumhurlu aynı görüştedir. O aslah olana yani en doğruyu, en salih olana riayet vaciptir der ve husun kubuh zatidir görüşündedir. Eş'arî'nin görüşündedir. Dolayısıyla akılla tek başına hüküm verilemez kanaatindedir ki bu hikmetü ü teşri düşüncesiyle çeliştiğini hemen fark etmişsinizdir. Tufi Hicri 714 1314 miladi yılları sonunda hacca gitmiş. Bir sene orada kalmış 715'te ve dönüşte Şam yolunda Kudüs'e gitmiş ve 716 Hicri ve miladi 1316 senesinin Recep ayında El Halil kentinde Kudüs'te vefat etmiştir. Evet kısaca böylece Tufi'nin hayatı hikayesini, biyografisini de öğrenmiş olduk. Şimdi Tufi'nin Maslahat'la ilgili Risalesini değerlendirmeye geçebiliriz. Aslında bu Risale ki kendisi ayrı bağımsız bir Risale olarak yazmamıştır Tufi. Bunu Nebevi'nin Erba'in yani 40 hadisine şerh yazmıştır Necmettin Tufi. O şerhinde bir kaide var. Bir hadise dayanır. Lazar zarara ve la hadisine dayanan bir kaide var ki bu daha sonradan külli kaide olarak da mecellede de yer almıştır. Sizler bunu mecelle kaidesi olarak ezbere bilirsiniz zaten. Bu hadisin şerhinde maslahatla ilgili görüşlerini uzun uzadıya anlatmıştır. anlatmıştır. radaki bu hadise yazdığı şerhteki maslahatla ilgili görüşleri o kadar daha sonra yaşadığı dönem içerisinde bazen bazı insanların ilgisini çekmiş, bazı insanların da tepkisini çekmiş. Onu hatta rafizilikle, şiilikle suçlayan olmuştur. Ve dolayısıyla bu maslahatla ilgili Risale son dönem Şam alimlerinden Cemalettin Kasimi tarafından çeşitli ilavelerle birlikte bir Risale halinde ayrıca yayınlanmış. Şerhu Erba iğninden çıkarılarak ayrı bir Risale halinde yayınlanmış. Daha sonra aynı yazıyı El Menar dergisi yayınlamış. Daha sonra Mustafa Zeyd tarafından tekrar yayınlanmış. Ve biz Mustafa Zeyd'in yayınladığını Abdülvahhab Hallaf aynen usul kitabında yayın anlamış ve bu şu andaki elimizdeki de Hallaf'ın kitabındaki risaleyi Ali Pekcan tarafından yapılan çevirisini biz paylaşmıştık. Şimdi risaleyi değerlendirmeye geçeceğiz ama risaleyi değerlendirmeden önce madem ki maslahattan bahsedecek. Bu maslahat nedir? Maslahat-ı mürsele nedir? Onun üzerinde kısaca durmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Şimdi aslına bakarsanız maslahat-ı mürsele şeklinde bir delil olarak Karşıımıza geçmeden önce bir maslahat kavramını açıklamamız lazım. Maslahat kelimesi salah kökünden türetilen bir kelimedir ve kendisiyle salahın meydana geldiği yani iyilik demek salah şeye maslahat diyorlar. Bunun zıttı da mefsedettir. O da fesede fesat kökünden türetilir. Bu da kendisiyle fesat yani kötülüğün meydana geldiği şey diyorlar. Maslahat ve mefsedet. Bu İslam hukukçularının ve bilhassa usulcuların üzerinde çok fazla kafa yorduğu önemli bir problemdir. Her ne kadar usul derslerinde biz maslahat ve maslahatı mürsele üzerinde çok fazla duramıyor olsak da aslına bakarsanız usulün en önemli en temel problemlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz bu maslahat meselesinin. Çünkü biliyorsunuz usulde hükümlerin talili meselesi vardır. Hükümlerin talili şudur. Hükme medar olan konunun o konuyla ilgili problemin hükme ortaklığı ortaya çıkış gerekçesinin ne olduğunun tespiti önemlidir. Çünkü bütün İslam hukukçuları ve usulcüleri olmasa da çoğunluğun üzerinde ittifak ettiği hükümlerin zamanların gelişmesi ve değişmesiyle birlikte değişeceği prensibi vardır. Ve gene bütün çoğunluk İslam hukukçuları meydana gelmiş veya meydana gelecek bütün hadiselerinin çözümlerinin kitap ve sünnetle bulunamayacağı. Dolayısıyla da bu meseleleri çözmek için harici deliller ya da bazı asıllara ihtiyaç olduğu kanaatindedirler İşte bu noktada bu elde mevcut hükmün veriliş gerekçesinin tespiti ki usulcular buna illet diyorlar büyük önem arz etmektedir çünkü yeni ortaya çıkan meselenin hükmünün tespit edilmesinde bulunabilmesinde daha önce hükmü bilinen bir meselenin gerekçesinin bilinmesi o meseleye yeni meseleye hüküm verilebilmesinde yardımcı olacak nitelik gösterir yalnız burada dört tane kavram karşımıza çıkmaktadır. Birincisi illet, ikincisi sebep, üçüncüsü şart ve dördüncüsü de hikme. Şimdi bu dört kavram birbirine yakın, birbiriyle iç içe geçmiş kavramlardır ve tefrik etmesi, ayırt etmesi çoğu zaman insanların veya müşriyetlerin kudretler, güçler harcamasına sebep olan sorunlar olarak görülmektedir. Dolayısıyla burada zaten usulle dikkat ederseniz ben de sık sık derslerimde vurgularım. iki ana problem vardır usulde. Bugün bizim kafa yorup çözmemiz gereken hala da öyledir. Biri illet meselesi, biri sünnet meselesidir. Biz bugün, bugünün araştırmacıları bu illet meselesini ve sünnet meselesini halledebilirsek karşılaştığımız veya karşılaşacağımız pek çok meseleyi bu ikisi kanalıyla halledebileceğimizi düşünüyorum ben. Onun için illet meselesi burada karşımıza çıkıyor ve maslahat dediğimiz zaman da karşımıza çıkan şey illetin yanında hikmet. Yani şimdi o zaman Maslahat-ı Mürsele'ye gelebiliriz. İslam hukukçuları Cüveyni'den başlamak üzere veya Cüveyni'de son şeklini almak üzere ki daha öncesinde biz Malik'e baktığımız zaman İmam Malik'te görüyoruz. Başka imamlarda da görüyoruz. Bir maslahat ile meseleleri çözme anlayışı var. Hatta sahabe dönemine gittiğimiz zaman sahabenin hükümleri yeni ortaya çıkan meseleleri çözümünde hüküm getirmekte kullandıkları yöntemlerden birinin de maslahat olduğunu söyleyecek kadar maslahatla ilgili meseleleri çözdüklerini görüyoruz. Ancak sistematik bir yapı halinde bunun çerçevesini koymaya ilk çalışan adam İmamul Haramen el-Cüveyni olmuştur. Şafii alimidir. Gazali'nin de hocasıdır. Cüveyni'den aldığı geleneği devam ettiren Gazali sistemi ortaya belirginleştirmiştir. Ondan da bir maliki alim İmam Şatibi alarak sisteme son şeklini vermiştir. Şatibinden de siz alarak günümüzün İslam hukukçuları ve usulcuları olarak gerek Yor ise yeni son sistemi Vereceğinize inanıyorum ben Şimdi makasit teorisi dedim Maslahattan bahsediyoruz Neden makasit ve maslahat İzmirli İsmail hakkının ilmi hilafını Biz onu ihtilaflar bilimi Olarak çevirmiştik İzmirli İsmail hakkının ilmi hilafını Okuyacak olursanız orada Mesalihin mürsele kısmında Istıslah maslahatı mürsele Kısmında makasit ile Maslahatın aynı olduğunu Doğrudan ortaya koymakta ]dır. Makasit ile maslahatın aynı şey olduğunu söylüyor çünkü makasit maksatlar şeriatın maksatlarıdır, şeriatın maksatları da nedir? Kulların salahıdır. Yani onlara faydalı olanı getirmek, zararlı olanı ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla makasit ile mesali aynı anlamda kullanılır. İslam hukukçularının geliştirdiği teoriyi söylerim Bir maslahat teorisi değil. Teori, makasit teorisi. Makasit teorisinde maslahatlar üzerine bina etmişler. Şari'in şatibinin muvaffakatının birinci cildini okursanız şöyle bir giriş yapar orada muvaffakatta şatibi. Ümmet, mutezilenin şari'in fiillerinin bir maksada binaen olduğu üzerinde ittifak etmiştir diye giriş yapar. Şari'in fiillerinde bir Maksat var mıdır yok mudur Bu maksat nedir diye sordukları zaman Bu maksatın kulların maslahatı Olduğu cevabını veriyor ümmet Dolayısıyla mekasit ile Amaç mesalih yani. Dolayısıyla aynı. İşte burada maslahatları İslam hukukçuları çeşitli yönlerden tasnif etmişler. Birincisi şu tasnife geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Bu şari'in maksatları, şeriatı göndermekteki, hükümleri göndermekteki maksatları, amaçları, hedefleri nedir diye sorduğunuz zaman gitmeniz gereken şey nedir veya aradığınız şey nedir? Onun illetidir. Ama maksat gaye problemi dediği zaman hikmeti söz konusu etmiş oluyorsunuz. Şari'nin bu emri vermekteki maksadı nedir dediğiniz zaman hikmeti sorgulamış oluyorsunuz. Ama şari bu hükmü veriş gerekçesi nedir dediğiniz zaman ise illeti sorgulamış oluyorsunuz. İkisi birbirine çok yakın ayrılamayacak derecede. Yalnız burada sorun şu ki illet muttarıt yani düzenli olur, zahir olur ve zahir, muzabıt istikrarlı olacak. Ama hikmet hasır olmayacak, yani müteaddi olacak, geçişli olacak. Hikmet ise istikrarlı ol olmaz. Hikmetin milletten farkı budur. İstikrarlı olmaması yani muttarıt olmaması kişiden kişiye şahıstan şahısa değişiyor olmasından kaynaklanır. Yani örnek vereyim daha rahat anlaşılsın. Yolculukta namazın kısaltılmasının hikmeti nedir? Yolculuktaki meşakkatleri kaldırmak. Ama meşakkat düzenli muttarıt bir vasıf değildir. Kişiden kişiye yolculuk yapanların kullandıkları vasıtalara göre değişir. Onun için namazı kısaltmanın amacı Yolculuktaki güçlükleri meşakkati kaldırmaktır ama namazı kısaltmanın sebebi yolculuğun kendisidir. Yoksa yolculuksan çok daha meşakkatli işlerle uğraşan insanlar olduğu halde onlara namaz kısaltmayın izni verilmemiştir. İşte dolayısıyla illet olarak tespit ettiğiniz yolculuk yani sefer ne oldu? Muttarıt oldu. Herkese uygulanabilir bir illet oldu. Ama hikmet muuttarıt olmadı. İşte burada maslahat dediğimiz zaman hikmet ile yani gayi yorum yani şariğin herhangi bir husustaki emir ya da nehyinin maksadı nedir? Hikmeti nedir? Sorusunun cevabı aranır. İşte bu soruya sorduğunuz zaman cevabı Nas tarafından veriliyorsa bunlar muteber maslahatlardır. Yani şari o emirle veya o nehiyle kullarına bir fayda getirmek istediği faydayı ifade etmiş ya da kaldırmak istediği mefsedeti ifade etmiştir. Bunlar nedir? Muteber maslahatlardır. Muteber maksatlardır. Ama şariyin bu beyan rağmen kişilere maslahat olarak gözüken şeyler olabilir. Buna şari'in maksadına aykırı olarak kişilere maslahat olarak gözüken şeyler talil yapmaya kalktığınız zaman ise bu da mülgadır. Yani maslahatı gayrı muteberedir. Bu muteber olmayan. Şimdi bu ikisinde nas olduğu için sorun yok. Yani ayet veya hadislerle o maslahatı şari'in izlediğine dair bize mesaj var. Veya o maslahatı şari'in istemediğine dair bize mesaj olduğu için eğer siz muteber maslahata göre talilde bulunursanız o geçerli veya teber maslahata aykırı talilde bulunursanız o da geçersizdir. Bu ikisinde sorun yok. Peki mürsel maslahat vardı işte maslahatın üçüncü kısmı o da nedir? Şari'nin ona itibar edip etmediğine dair herhangi bir beyanı bulunmayan maslahatlara da mürsel maslahatlar denir. İşte burada Cüveyni Gazali Şatibi geleneğiyle ortaya konulan mekaset teorisinde mürsel maslahatlar talil yapılamayacağı tartışılmış ve Gazali'nin ortaya koyduğu şekliyle kat'i, külli olmadıkça talil yapılamayacağı söylenmiştir. Bu söylendiği andan itibaren o mürsel maslahat olmaktan çıkar muteber maslahat kısmına geçer. Çünkü maslahatın muteber olabilmesi için kat'i olacak, kesin olacak ve külli olacak, genel olacak, herkesi kapsayacak. sayacak. Dolayısıyla burada Gazali'nin ortaya koyduğu biçimiyle mürsel maslahat ile talil söz konusu değilse veya mürsel maslahatlar ancak bu şartları taşıyıp yani bu teber maslahatlara yakınlaştığı zaman geçerli olabilir diyorlar. Evet şimdi maslahat hususunda benim size tavsiye edeceğim bu Necmetin Tufi'nin makalesinden hariç ilmi hilaf İzmirli İsmail Hakkı'nın istislah mesalihi mürsele kısmını dikkatli okumanızdır. Çünkü orada bu illetlerin ve hikmetlerin taksimi kısmını çok güzel bir biçimde işlemiştir. Burada münasip kavramıyla ifade edebiliyoruz. İlletleri İzmirli İsmail Hakkı veya İslam hukukçuları illetleri şu şekilde tasnif etmişlerdir. İlletin istenilene ulaştırma sebebiyle olan taksimini yapmışlardır. Ve bunun ondan sonra illetin itibar edilme yani muteber olup olmama yoluyla taksimini yapmışlardır. Ki işte buradan münasip müessir, münasip mülayim ve münasip garip kısımları karşımıza çıkar ve münasip mürsel kısımları karşımıza çıkar. Bu. Bu münasip mürsel kısmı ise hükmün kaldırıldığı bilinen mürsel, mülayim mürsel, garip mürsel biçiminde kısımlara ayrılır. Bu tasnifi yapmıştır. Bu hususta tavsiye edeceğim diğer bir kitap Talip Türcan'ın İslam hukuk biliminde norm amaç İlişkisi kitabı ki şu an elimin altında. İslam hukuk biliminde norm amaç ilişkisi. Şimdi bu kitapları bilhassa norm amaç ilişkisini dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Necmettin Turfi'nin Maslahat Risalesi'nin değerlendirmesine. Önce kısaca bir özetleyemeye çalışayım. Tufi'nin Maslahat Risalesi'nin değerlendirmesine. Risale 32. hadis olan La Zarara ve La Zırar hadisinin şerhi aslında. Evet şimdi Risale La Zarara ve La Zırar. Hadisinin şerhi, bu hadisin tercümesi zarar vermek ve bu zarara zararla karşılık vermek yoktur şeklinde çeviriyoruz. Risale'nin bir hadis şerhi olduğu için Risale diyoruz. Bu hadisin senedini, efendim, sıhhat derecesini vesairesini değerlendirdikten sonra hadisin lafızlarını değerlendirmeye geçiyor. Tufi, ondan sonra da bu lafızların değerlendirmesinden sonra hadiste dinin vaz ediliş amacını bazı hadislerle temellendiriyor. Bu hadisleri de din kolaylıktır. Ben kolaylık hoşgörü ve haniflik üzere gönderildim gibi hadisleri sıraladıktan sonra şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Birçok Nas'ın açık beyanlarından da anlaşılacağı üzere dinin vaz ediliş amacı fayda ve maslahatı elde etmektir diyor. Şayet zarar ve zarara zararla karşılık verme. Şer an olumsuzlanmamış olsaydı bu durumda sözü edilen şer'i haber çelişki söz konusu olurdu ki bu imkansızdır diyor Necmettin Tufi ondan sonra hadisin manası üzerine yorumlara geçiyor bu sayfa olarak 273. sayfadan okuyorum siz de oradan dikkat edin hadisin manası şer'an zarar ve mefsedetlerin giderilmesidir dedikten sonra bu tespit zararın giderilmesi ve maslahatın elde edilmesi konusunda hadisin gerektirdiği sonucun şer'i delillerin tamamına takdimi ve bu delillerin o sonuçta kayıt gerektirir diyor. İşte problemler çıkaran, tartışmalar çıkaran görüşü buna dayanıyor ve şöyle devam ediyor. Biz şayet şer'i delillerden bir kısmının zararı tazammun ettiğini düşünür. Sonra da bu hadise dayanarak o zararı giderirsek sonuçta her iki delille de amel etmiş oluruz. Eğer bu hadisle o zararı nefk iki delilden birini iptal etmiş oluruz ki o delil de bu hadistir. Oysa kendileriyle amel konusunda nasların arasında uluslaştırarak cem etmek, onlar bir kısmını tahlil etmekten evladır diye görüşünü veriyor. İşte problem çıkaran veya tartışmalara yol açan görüşü burada. Burada ben şerîd delillerden bir kısmının zararı tazam bunu ettiğini düşünürsek cümlesine takıldım. Çünkü şerîd delillerden bir kısmının zararı içermesi böyle bir düşünce nasıl olabilir? Yani biz bir delilin zarar içerdiğine nasıl ve ne ile karar verebiliriz? Şerîd bir delinin zarar içerdiğine nasıl ve ne ile karar verebiliriz? Bu soruları yazın bir yerlere Yani eğer buna bir delilin zarar içerdiğine başka bir delille karar verilecek olursa bu durumda delillerin taarruzu söz konusu olmakta. Çünkü bir yerde bir delil var, öbür yerde bir başka delil var, onun zıttı. Bir delille önceki delilin zarar verdiğini söylemiş olacağız. Ve delillerin tearruzu gündeme gelmiş olur. O zaman delillerin tearruzu gündeme gelirse taaruz kurallarını uygulayarak delillerden birini geçersiz kılmak zorundayız. Dolayısıyla herhangi bir şer'i delil zararın ortaya çıkmasına yol açıyorsa bakın cümlelere dikkat edin herhangi bir şer'i delil zararın ortaya çıkmasına yol açıyorsa o delil ya mensuhtur ya bizim anlayışımızdaki bir problemden dolayı illetlidir değil mi? Yani bir delil var ki ondan zarar ortaya çıkıyor. O zaman o delil neshedilmiştir. Ya da biz o delili anlayamıyoruz. Problem var bizde demek. Yok eğer buna biz herhangi başka bir delille karar vermeyiz de kendi reyimizle karar veririz derse o zaman Tufi, o zaman reyimizin doğru olup olmadığını nasıl tespit edeceksin diye sorul sorulması gerekir. Bakın Necmettin Tufi'nin bir cümlesine bir paragrafla bir soru sordum. Soruyu anladınız mı? Ne dedi Necmettin Tufi? Biz şayet şeri delillerden bir kısmının zararı tazammun ettiğini düşünürsek. Şeri delillerden bir kısmının zarar içerdiğini düşünürsek diyor. O zaman şeri delillerde zarar olabileceğini düşünmek problemli bir düşünce. Şeri delillerde. işte ben o zaman soruyorum. Yani şeri delillerden bir kısmı eğer zarar içeriyorsa bunun zarar içerdiğine biz nasıl karar vereceğiz? Bunun iki cevabı var. Ya başka bir delille karar vereceğiz ya da kendi reyimizle karar vereceğiz. Başka bir delille karar vereceksek elde bir delil var. Bir bir görüşü ifade ediyor. Başka bir delil var. Başka bir görüşü ifade ediyor. O halde bunlar çatışıyor demek. Çatışma halinde tealüz kurallarını işleteceğiz. Tearuz kurallarına göre birini geçersiz kılacağız. Dolayısıyla şimdi Tufi'nin dediği gibi olması söz konusu olamıyor. Niye? Çünkü bu hadisle biz onu tahsis edersek ne yapmış oluruz? Her iki delilde kullanmış oluyoruz. Tearruz halinde veya birbirine zıt görüşler getiren deliller durumunda ikisinden birilerine amel etmeniz, cem etmek tamam evli ama mümkün. Tearruz halinde mümkün olmaz. Dolayısıyla ne yapacaksınız? İkisinden birini nefk edeceksiniz. Nefkin birinci yolu nedir? Onu mensuh adetmektir tarihsel olarak. Ama nesk de söz konusu olmuyorsa, yapamıyorsak, dolayısıyla biz bu delili anlayamıyoruzuz deyip tevakkuf edeceğiz. Yani bu delil bir kenarda dursun demek zorunda kalır. Delille eğer biz bu soruya yani tearruz olduğunu delille cevap. Yok delille değil biz kendi aklımızla kendi reyimizle bu delilin zarar içerdiğine karar verecek isek bizim aklımızın veya bizim reyimizin o delilin zararlı olduğuna dair ortaya çıkarttığı çıkarımın dayanağı ne olur o zaman? Peki ya bizim reyimiz ki reyye hevanın karışması hevesin karışması akli ve, ve duygusal insanın yönlerinin karışması ihtimali çok yüksektir. Delilsiz rey olamaz. Buna e, şafiler ihale diyorlar. Yani illeti bilinmeksizin bir konuda illeti bilinmeksizin hüküm ileri sürmek meselesidir. Ama bu da gene de diğer deliller incelendik ve de, delillerin yetersizliğine karar verildikten sonra olabilecek bir şeydir. Şimdi burası anlaşıldı mı? Zara, yani Problemli olan görüşü bu. Tufi'nin ve ben de ona bazı sorular sordu. Tufi bundan sonra maslahat ilkesinin kaynaklarını sayıyor. 19 delil sayıyor. Bunların bir kısmı alimler tarafından muteber bir kısmı muteber olmayan olarak kabul etmiştir. Bu delillerin devamında bunların açıklaması usul ilminde bildirildiği söyleniyor ve sonra şöyle diyor 275. sayfada Tufi zarar ve karşılık olarak zarar vermek yoktur hadisi maslahatların ortaya konmasını ve mefsedetlerin giderilmesini gerektirir çünkü zarar mefsedetin ta kendisidir yani mademki din mefsedeti gideriyor öyleyse maslahat denilen faydanın ispatı gerekli hale gelmiş olur zira maslahat ve mefsedet aralarında başka bir ara kavramın bulunmadığı zıt kavramı Sonra Tufi bu makalesinde nas ile maslahatın çatışması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Burada da Tufi'nin saydığı bu 19 delil içerisinde ikisi şey öne çıkıyor. Kitap ve sünnet bunların ikisine birden nas deniyor ve icma. Nas ve icma en kuvvetli iki delildir ve bunların amacı nedir? Maslahatın gözetilmesi yani nas bu 19 delilin en kuvvetlisi nas ve icma'dır diyor. Ki nas dediği zaman kitap ve sünneti kastederler. Bunların da maslahatın gözetilmesi ilkesine ya uyar ya da uymazlar. Nas ve icma bakın maslahatın gözetilmesi ilkesine nas ve icma maslahatın gözetilmesi ilkesine ya uyar ya uymaz. Uyarsa sorun yok ama nas ve icma maslahata aykırı olursa işte 276'dan okuyorum. Nas ve icma maslahata aykırı olursa maslahatın gözetilmesine öncelik verilmesi gerekir. Bu uygulama nas'ın ve icma'ın sınırlandırılması ta ve açıklanması beyan biçiminde olur. Yoksa bu Nas'ın ve icma'ın iptal edilip devreden çıkarılması demek değildir. Bu durum açıklayıcı fonksiyonundan dolayı sünnetin Kur'an'a göre öncelikli olmasına benzer demiş. Şurayı anladınız mı bilmiyorum. Nas ve icma maslahata aykırı olursa maslahatın gözetilmesine öncelik verilmesi gerek. Şimdi Tufi'nin bu görüşü o problemli görüşünün devamıdır. Buna bazı ehli heva bu görüşün peşine düşüyorlar. Dolayısıyla Nas ne derse desin maslahat şunu gerektiriyor gerekçesiyle Nas'ı terk ederek maslahatın gereğine göre amel ortaya koyma derdine düşenler olabiliyor. Bakın Nas'ın maslahata aykırı olup olmadığına karar vermek problemlidir. Zordur, sıkıntılıdır. Delilist, işte. Delilsiz bunun yapılması mümkün değildir. Ve deliller söz konusu olursa Nas'ın maslahata aykırı olduğuna dair bir deliliniz olursa ve önceki Nas'dan da daha güçlü olursa ikinci Nas, birinci Nas'ın yerine zaten geçer. Dolayısıyla ile nasın ve icmanın maslahata aykırı olması diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten ben de burada şu soruyu soruyorum. Nas ve icma maslahata aykırı olabilir mi? Yani Necmettin Tufi'yi bu cümleyi kullandığına göre buna cevaz veriyor demektir. Nas ve icma maslahata aykırı olursa ne demek? Nas ve icma maslahata aykırı olursa maslahatin gözetilmesine öncelik verilmesi gerekir ne demek? Nas ve icma maslahata aykırı olabilir demek. Olabilir mi? Yani ke kelime oyunlarına gerek yok. Tahsis veya beyan falan bunlara gerek yok. Nas ve icma maslahata aykırı olamaz. Çünkü zaten sen ilkeyi nasıl konuşuyorsun Şeriat kulların maslahatını gerçekleştirmek üzere vaz olunmuştur diyorsun. O halde kulların maslahatını gerçekleştirmek üzere vaz olunan bir şeriatta kulların maslahatına aykırı bir şey olabilir mi? Ha bu teorik olarak olabilir ama nerededir bizim zihni algılayışımızda problem olabilir. Tarihsel dönem içinde nas ve icma maslahata aykırı düşebilir gibi düşünmüş olabilir Hayır kendisini daha sonra göreceğiz bu Risale'den sonra yazdığı bir sürü fıkıhla ve usulle ilgili kitap var hiçbirinde bu görüşlere kendisi yer vermemiş en önemli eseri Şerh-ı Ravza'da bile mesalih konusunda bunlara yer vermemiş ha, buradan bazı alimler iki ihtimal çıkarıyorlar Tufi üzerine gelinen çok aşırı gelinmesinden dolayı bu görüşlerinden dolayı görüşlerini diğer eserlerinde söylemekten çekinmiştir diyorlar. İkinci ihtimal ise Tufi bu görüşlerinden rücu etmiştir. Dönmüştür diyorlar. Şimdi burada Nas deyince ve İcma'yı da Nas'a katarak burada Maslahat ilkesinin öncelenmesini temellendirmeye çalışıyor. Bilhassa tabi burada Nas dediğin zaman kitap sünnet söz konusu ve icma, icma ile İlgili yaklaşımı şöyle 277. sayfada icma kesin bir delil iken maslahata riayet ilkesi böyle değildir. Belki sen bir sen şöyle iddia edersen yalnız nasıl olur da icmanın önüne geçer maslahat ilkesi? Çünkü icma kesin bir delilken maslahata riayet ilkesi kesin bir delil değildir. Zira bu ilkeye delalet eden ve bu ilkenin elde edildiği hadis kesin olmayınca elde edilen ilke de evleviyetle kesin olmaz. Dolayısıyla zarar ve mukabelevi zarar yoktur hadisinden elde edilen maslahata riayet ilkesi beyan ve tahsis yoluyla icma üzerinde söz sahibi olacak güçte olamaz şeklinde bir görüş ileri sürebilirsin diyor. Biz buna şöyle cevap veririz diyor. Ahmet Kurt Tufi'nin görüşünü daha iyi anlamak gerekir. Kulların maslahatlarını gözetmek ve hayatlarını düzenlemek için şer tarafından konulan kanunlardır diyor. Neye diyor bunu? Maslahatı böyle tanımlıyor? Fıkha diyor bunu değil mi? Bu tanım şu az önce okuduğuma şöyle cevap veriyor. Tufi'ye. Onu da okuyayım. Maslahatın gözetilmesi ilkesi icmadan daha güçlü. Buradan da maslahatın en kuvvetli şer'i delil olduğu neticesi çıkar. Çünkü en kuvvetliden daha kuvvetli olan en kuvvetlidir. Bu durum maslahat ve icma kavramlarının incelenmesiyle daha açığa çıkacak. Biliyorsunuz şer'i deliller içerisinde en güçlüsünün icma olduğu kabul edilmiştir. Yani herhangi bir fıkhi meselede fıkhi ameli meselenin hükmünü araştırırken ilk bakacağınız yer icmadır. Eğer icma varsa orada o konuyla ilgili icmada bir hüküm varsa artık onu alırsınız. Çünkü kitap ve sünnetin naslarının şubut yönünden kitapta problem yok ama hadis, sünnet naslarında şubut yönünden problem olabilir. O bile aşılsa bile Delalet yönünden problemlidir yani kitabında yer alan hükümler delalet yönünden katide olabilir zannide olabilir sünnetteki hükümler de öyle Ama icmanın delaleti katidir dolayısıyla en güçlü delil icmadır Tufi maslahat icmadan da güçlüdür dediği için icmanın önüne alıyor ve maslahat ilkesinin ve daha sonra da icmayı tanıtmaya devam ediyor ve dinin maslahata verdiği önemi anlatmaya çalışıyor Tufi